etiyor suresinin son ayeti. Orada Cenab-ı Hak Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunan ise kafirler karşı çetin. Yani bir taviz yok. Bir gevşeme yok. Bir erime yok. Bir Müslüman karakterinden, şahsiyetinden bir fire vermesi yok. Daima o kararlı, o şahsiyeti koruyacak. Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında ise merhametlidir. Yani imkanlarını paylaşacak. Merhamet nedir? Sende olanın onda bulunmayana senin onu boşluğunu telafi etmendir merhamet. Onun eksikliğini telafi etmendir. Demek ki kendi aralarında merhametlidir buyuruyor. İşte sahabi muhacirle ensar, ensar muhacirle imkanlarını paylaştı. Cenab-ı Hak onları senâ ediyor. Bir de efendimiz yanında bulunanlar yani biz Efendimizin yanında mıyız şimdi? Adi Kerim'in bir de demek ki İslam'dan bir taviz yok. Kafirlere karşı en ufak bir taviz yok. İkincisi müminler kendi alanı bir mümin kardeşliğini kuracak. İmkan birbirinin dert ortağı olacak. Birbirinin sevinci beraber olacak. Bir de müminlerin diğer bir vasfı burada bildiriyor. Onları rükü ederken demek ki ayrı bir ruhaniyet tevzi etmesi lazım. Secde ederken Secdenin ayrı bir ruhaniyet tevzi etmesi lazım. Zira Cenab-ı Hak ayet-i ve yaklaş buyuruyor. Yani alın secdeye gelirken kalbin de Cenab-ı Hakk'a secde halinde olması. Onlar Allah'tan ne isterler? Lütuf ve rıza isterler. Allah'ın ikramını isterler. Lütuf nedir en büyük lütuf? Dinde tekamül etme. Dinde kemal erme. Ve Allah'tan rıza isterler. Yani hepimiz şunu söylememiz lazım. Ya Rabbi niyetlerimizi kendi rızanla tehlif eyle. Amin. Onların min eseri sucud alanında o secdenin bir ruhaniyeti var. Secde alameti vardır. Demek ki burada namaza bir hassasiyet veriliyor. Demek ki bir Müslümanın namazının çok emmiyet vermesi lazım. Efendimizin namazlarına baktığımız zaman... Efendimizin namazı Aişe validemiz buyuruyor sanki diyor şeyinden diyor yüreğinden diyor bir diyor şey gelirdi. bir eee tencerenin da gibi bir ses gelirdi. Ali radıyallan bir okuyor. Namaza durayım diyor. namazdayken çıkartıyor. Soruyor ne yaptın? Çıkardık ya halife diyorlar. Velhasıl namaz demek ki secdeye et ve yaklaş buyuruyor. Cenab-ı Hak ne kadar bir yaklaşılırsa o kadar öbür alemden kapılar aranıyor. De buna yıldızlardaki namaz. Yani bizde olan namaz ise insanlar müminler felah buldu, onlar namazı huşu ile kılarlar. Bir kalbi bağlantıyla, bir huşu içinde ayetleri tefekkür ederek o şekilde bir namaz kılmamız arzu ediliyor. Efendimiz'in namazlarına baktığımız zaman kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir farz namazlar var. Bu farz namazdan cemaatte kılınması en mühim. Farz namazlarında sünnet namazlar var. mükket veya gayrimühekket. Efendimizin çok az terk ettiği, hatta seferlerde bir şekilde namazı var. En uzun kıldığı namaz. Ayağının şiştiği namaz. Hatta Bakara öyle devam etti. Ali İmran, şey, Sure-i Nisa vs. İşrak namazı var. İki mızrak güneş Yükseltikten sonra Efendimiz'in devam ettiği. Dua namazı var, kuşluk namazı, güneş hararetini verdiği zaman. Evvabi'nin namazı var, akşam sonra kılınan namaz. Efendimiz'in teyyatül mescit var, mescide girdiği zaman kıldığı namaz. Ki ayette de onlar namazda daimdirler buyuruluyor. Yine Efendimiz'in muvaffakiyetlerden sonra kıldığı bir teşekkür namazı var, şükür namazı var. Yine üzücü bir hal karşısında teselli namazı var. Çünkü Cenab-ı Hak e, namazla ve sabırla iltica edin buyuruluyor. Büyük tabiat hadiseleri karşısında illa Allah'ın azameti ilahe tefekkür etmek, güneş, ay tutulmaları, zelzele gibi fevkalade hadiselerde, ilahi azamet tecelli karşısında namaz kılma var. Bir şey arzu ettik, onun olmasını istedik hayırlı, hacet namazı var. Kuraklık oluyor, istiskar namazı, yağmur namazı var, tesbih namazı var, istiâre namazı var, terâvih namazları var. E bilhassa bu ilk farz olan namazdır. İşte cenab ı Hak da burada, onları sen rükû ederken, secde ederken Allah'tan lütuf ve rıza isterler buyuruyor. Onların min eseri, sucud, alınları secde alametleri vardır buyuruyor. Bir de bu İslam'ın inkişafını cenab ı Hak bildiriyor. Onlar müminlerin sevincini bildiriyor. Tevrattan ve İncilden şeyler veriyor misaller. Toprak diyor, filiz diyor, toprağı yarıp çıkar diyor, kuvvetlenir diyor, kalınlaşır gövdesi diyor. Burada diyor bahçıvan sevinir diyor. Fakat diyor bunuda diyor kafirler de öfkelenir buyuruyor. Demek ki müminlerin inkişafında, müminlerin inkişafı müminler için bir ferahlık oluyor, huzur hali oluyor. Kafilen içinde bir hüzün olmuş oluyor. Ondan sonra büyük bir mükafat bize Allah onlardan iman edip salih amel işte mahvet ve büyük mükafatı vaat etmiştir buyuruluyor. Ondan sonra okunan ayet Hucurat suresinden okundu. Orada da Cenab-ı Efendimizi Efendimize karşı bir nezakete, bir tacime davet ediyor. ''Kendi aralığında konuştuğunuz gibi onun yanında konuşmayın.'' buyuruyor. Sahibim muhakkak çok edepliydi. Fakat o kadar edepliydi ki. Fakat Allah Rasûlü'nün yanında konuşurken de, ''Kendi aralığında konuştuğunuz gibi konuşmayın.'' Cenab-ı Hak buyuruyor. ''Aksi halde amellerin boşa çıkıverir.'' diyor. Yani Allah'ın bu kadar mükafatı karşısında bir duygusuz olmak. Bu, bir takva imtihanı olduğunu Cenâb-ı Hak bildiriyor. Demek ki bizim yapacağımız nedir? Sallâllâhu ve sellem Efendimiz'i unutmamak. Daima şunu tefekkür etmek, Allah Resulü benim yanımda olsaydı, benim bu halime tebessüm eder miydi yahut da siması değişir miydi? Bir cemaat geldi, bir bedevi geldi, dışarıdan seslendiler. Yani nezaket kaydelerini açtılar. Ona da cenab Hak, onlar cahillerdir buyuruyor. Demek ki en mühim ilim, gerçek ilim, cenab Hakk'ı bilebilmek, Allah Resulü'nü yakından tanıyabilmek. Eğer o olmazsa, bütün kaideler vaz eden Cenab-ı Hak'tır. O kaidelerden cenab hakkı gidemiyorsa, bu kainatta duygusuz olarak dolaşıyorsa, bu ilahi azamet, kudret akışlarından kalbine hiçbir intiba gelmiyorsa bu vesileyle Allah Celle Celal ve Resulullah işte onu o cahillerden olmuş oluyor. Cenab-ı Hak yalnız efendimize Habibim sıfatı buyurdu. Ve biz ahir zaman ümmetinde bedelsiz kavuştuğumuz büyük bir ikram. Ve bunun da sünnetelis ölünle yömeyizin aninayım verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. En büyük peygamberi bizi ümmet kıldı. Bunun da bedelini ödemeye mecburuz. Kıyamette, işte sahibi kıyametten sonra onunla beraber olmak istedi. Elmerü me'amen ehabbe. Efendimiz buyuruyor ki, ben arkadaşlarımı özledim vefatına yakın. Sahibi diyor ki, ya biz senin arkadaşların değil miyiz? Efendimiz yok diyor, ben diyor arkadaşlarımı görmeyeceğim bu dünyada diyor. Siz benim hesabımsınız diyor. Onları ben havs kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Sahabi diyor ki ya Resulullah diyor o kadar ümmetinin arasında o kardeşsiz nasıl tanıyacaksınız? Buyuruyor ki efendim bir at sürüsü içinde anlı beyaz olanlar, ayakları beyaz olanlar hemen tanınır. Ben de onları o şekilde tanıyacağım. Bu demek ki bizim de el meru meamen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Onun ona olan muhabbetinin ölçüsü onu haliyle ne kadar hallendiğimiz, ne kadar efendimize seviyoruz sabiin ne kadar sev bir ayna ben ne kadar sevebiliyorum